İn'amda mümini bulmak. Bir kimsenin büyük sahrada uykuya daldığını ve uyandığında ihtiyacı olan her şeyi yanında hazır bulduğunu farz ederiz. Bu adam kendisine bu lütufların kimden geldiğini hiç düşünmeyerek yenilecek şeyleri yemeye, içilecek şeyleri ise içmeye başlasa ne kadar divanelik eder. Dünyaya gelen bir insan da sahrada yatan bu adama benzer. Dünyaya geldiğinde güneşten, aydan tut... tam meyve, sebzelere kadar her şeyi emrine hazır bulmuştur. Bir ömür boyu bu nimetlerden istifade ettiği halde... ...onları ihsan eden zatı hiç düşünmeyen bir insan... Ne derece gaflet içindedir Ve ne kadar büyük bir cezaya istihkak kesbetmiştir, kıyas ediniz. Evet. İstidat lisanıyla dua. Bir elma çekirdeğinde elma ağacı olma istidadı vardır. Fakat elinden tutulmazsa ağaç olamaz. Cenab-ı Hakk'ın izniyle. Toprak bu çekirdeği bağrına basmakta. Hava ona yardım elini uzatmakta. Yağmur imdadına koşmakta. Güneş ise ışığını göndermektedir. Bütün bu haller o çekirdeğin istidatlı lisanıyla ettiği duaya o zatı akdesin cevap vermesinin ifadesidir. Kemale Giden Yol Bir buğday tanesi buğdaylıktaki kemaline erişmek için toprakta sebat hava ile imtisal sudan istifade güneşten tef tefeyyüz ve kendini düşmanlardan muhafaza etmiştir. İşte böylece kemale eren bir buğday tanesi terakkisini idame ile insan ve insanın bir cüzü olmak istiyorsa bu defada değirmende öğütülmeye yemek boğazı denilen tünelden geçmeye ve midede hazım eleklerinde elenmeye mecburdur ancak bu ameliyelerden geçtiği takdirde insan olabilir aksi halde çürüyüp mahvolacaktır Aynen bunun gibi İnsanlarda evamiri ilahiyeye imtisal ve nevahisinden iştina bile dünyada kemale erdikten sonra başka bir alemde sümbül vermek için hakime ezeliinin bir kanun hikmetiyle kabristan midesine girecekti. Evet mukayese. Padişah'ın huzuruna çağrılan bir kimsenin onun rızası yerine bahçesinde gördüğü bir karpuza göz dikmesi ne kadar abes ve ne derece düşüncesizlik olacağı bedihidir. İşte Cenab-ı Hakk'ın rızası yanında bütün dünyevi zevklerin ve makamların bir karpuz kadar dahi kimeti yoktur <Gülüyor>